Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Amanın 8.24 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler günaydın hepinizde Modern Sabahlar ee, Başladı Evet bunu söylemeye dilim varmıyor İnsan geç kalınca başladı demeye sanki hep buradaymışız da Sanki yani siz o anonsu kaçırmışsınız hissiyatı vermek istiyorum ama yani gönlem vermek istiyorum ama vicdanım tabii ki ne yapmıyor el vermiyor. Ee, geç de olsa biraz bugün tatlı bir gecikme oldu ufak ee, huzurlarınızda özürlerimizi sunuyoruz. Kabul buyurunuz efendim. Kabul buyurunuz efendim. Günaydın Oktay. Günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir arkadaşımız şu... daha vardı o herhalde görevden alındı. O görevden alındı onun haberin yok mu senin? Bilmiyorum herhalde yani bir... Birkaç gündür e, görevden alınma şeyleri duymuyoruz. Ama ee, dibimizde yani... olan biteni de fark etmiyoruz gibi mi Vallahi Düşünden yani he... bilmiyorum. Yani... Hafta sonunda doğru şeyleri çıkar onun tapeleri çıkar sevgili Ege'den bahsediyorsak şayet. E... <gülüyor> Egemen mi demeliyim yoksa tapelerdeki adıyla Egemen. Alo Egemen. Her zaman söylemiştik. E... Bir kez daha arkasındayız. Bir kere daha söyleyelim. Her gün tapen çıkacakmış Egemen gibi. gibi. Konuş. Konuş. Ve hiçbir zaman tapen yani eden çıkmayacakmış gibi yaşa. Yaşa. Heh, ona göre. Bunu bir kere daha vurgulayalım. Ee, ne olur ne olmaz diyoruz. Ve günaydın diyoruz. Günaydın diyoruz. Ee, sevgilerimizi sunuyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler bugün bomba haberi. Ben özür dilerim hiç yurt içinden şunlar çıktı bunlar çıktığıyla uğraşamayacağım. Buyurun. Buyurun Fahir Bey. Ee, hakikaten Amerika neye özeniyor bilmiyorum ama çok... Acayip enteresan bir yolda gidiyor. Ee, şu anda Obama'nın birisiyle ilişkisi olduğu yolunda ciddi e, şeyler var haberler çıkmaya başladı. Obama'nın Beyoncé ile aşkı dillere destan. Yıllar önce biliyorsunuz e, Kennedy'nin Marilyn Monroe aşkı. Şimdi de acaba diyorum Obama'nın Beyoncé aşkı tarih e, tekerürden ibaret mi ediyor? Teşekkür Gerçekten ediyorum. öyle bir şey mi var? Valla öyle işte aşk yaşıyor diye haberler çıktı. Fransızlar gerçi çıkarıyor bu tür haberleri ama... Fransa lobisi mi yani? Fransa lobisi hem de... Aşk lobisi. 21 Ocak 2013'teki yemin töreninde Milli Marşı kim söylemişti Oktay? Beyoncé. Evet, teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftalarda Obama çiftinin arasının kötü olduğu ve boşanma eşine geldi. O da Beyoncé. Boşanmanın eşine geldi haberi çıktı mı? Çıktı. Ee, e, yani o zaman çok özür dilerim. <gülüyor> yani onu, onu hep Danimarka Başbakanı diye biliyorduk. Ama hayır işte o göstermek. Yani Obama sağ gösterip ne vurdu? Ne, ne vurmuş olabilir sağ gösterip sağ gösterip tekme attı. Hayır, resmen Dö, kafa kafa attı. Doğru. Kafa attı. <gülüyor> evet, sağ gösterip kafa attı. Yani böyle e, bir aşk gerçi Fransız e, magazin muhabiri bunu açıklayan ama e, bunlar da çok iyi biliyorlar, iyi kokluyorlar havayı. Bunlar dediğim Fransız magazin muhabiri. Bu bu ilişki Jay-Z ile Michel Obama kavgası çözar. Jay-Z ile Michel Obama kavgası. ben sana söyleyeyim fayır. <gülüyor> çözer. vallahi çözer. Hakikaten çözer. Doğru. Beyoncé çünkü benim çünkü bildiğim Je kadarıyla Jay-Z ile evliydi. Jay-Z'den de e, ben e, hiç hoşlaşmıyorum. Michelobo'dan da çok hoşlaştığım söylenemez. Ama ee, jay -Z bir seven seviyor. Sevmeyen de hiç sevmiyor. Galiba Jay-Z genel olarak sevilmeyen bir karakter. Ama bildiğim kadarıyla da e, hem maddi anlamda böyle bayağı iyi, bayağı bayağı iyi dedikleri türden hem de bayağı bir popülerliği var. Yani benim dünyamda çok popüler dil cheesy desen yani onun skalasındaki isimleri söylemek istemiyorum şimdi kimseyi kimseyle kıyas et, kıyas kıyas etmeyeyim ama tabii ki çünkü kıyas konusunu biliyorsunuz cuma günü konuşacağız. <gülüyor> o yüzden e, kimseyi rahatsız etmek istemiyorum ama benim benim dünyam çok da popüler bir insan değil sadık. Vay be. Oktay, Oktay uzun, sizin... uzun uzun konuşulur. Uzun uzun konuşulur. Yani uzun, biraz biraz daha kendi delil, gündemimize de aldık. Ben biraz daha delil onu. çıksın da biraz daha deliller ortaya çıksın da ondan sonra of neler konuşuruz. Acaba ya, ya. şey mi e, bir takım faiz lobileri falan mı Amerika'da iş başında ya? Vallahi Oktay... FED kararları bilmem neler falan filan şeyler Ne oldu? falan Ama... bu ilgiyi değiştirmek için mi? Amerikan ekonomisini küçültmeye daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Amerikan ekonomisini küçültmeye çalışan bir takım güçler ne yaptı? Bu tür şeylerle tapelerle ortaya çıkacak. Özel hayat sen bu bize öğretilen özel hayat da değil. Yani biliyorsun. pardon karısıyla mı? Çok özür dilerim. Yani doğru söylüyorsun çünkü bize öğretilen e, hanımın olası Kim söyledi? söylemişti ya? Bilmiyorum. Bakanlardan ben bir biri duyuyorum. söylemişti ya da sayın başbakan mı söylemişti? Ben bunu ee, bir yerde duydum da ülke... nerede duydum hatırlamıyorum. Türkiye'de bizim ülkemizden bahsediyorum. Benim şey kulağıma demişti. çalındı. Ben kimin söylediğini hatırlamıyorum ama. Özel hayat, özel hayat diyorlar sanki görsen de karısıyla bir şey yapıyor zannedersin diye yani. böyle bir Özel hayata böyle bir yaklaşım var. Evet. O yüzden öyle bir yaklaşımda bakıp orada durup özel hayatta değil hmm. yani bu. O zaman ne başka, yapacağız? Başka bir, şey, başka bir durum söz konusu yani. Bunu e, ama yine de e, bir kesinleşmiş bilgileri bekleyelim istersen. Tabii canım netleşsin. Ondan sonra kabak beyin başıma patlamasın. Tabii Sanki ben verdi. Bu o haberi Fahir yaydı falan filan Fransız. Fransızın adını da vereyim. Adı belli, sanı belli. Pascal Rosteyn ya da başka bir adıyla Rosteyn diye de okuyabilirsiniz. O mu ya. vermiş haberi? O verdi haberi. Ondan sonra Fahir öncün kafasında patlamasın. Yani kafasında patlamasın derken kabak anlamında söyledi. Tabii Teşekkürler. Ki. Kendi gündemimize düştük sevgili dinleyiciler. Atladık bazı haberleri ama e, Fransız, Fransa'dan biri getirdi dayadı evet. e, önümüze bu haberi. Evet. Bir Fahir aracılığıyla verilen haber oldu bu Bir Fahir Öğünç aracılığı haberidir. Bir Fahir haberi aracılığıyla. Ee, teşekkür ediyoruz Fahir Önç. Kendi gündemimizde ne vardı? Bir 40 kişiye teşekkür edelim 40 kişiye teşekkür edelim Dün duyurmayı da unuttuk sevgili dinleyiciler Haralı, Güreli falan filan derken hakikaten aklımızdan uçup gidivermiş Gerçi yayındayken bizim aklımıza da gelmedi Ne yalan söyleyeyim Evet ee, Dün e, her hafta e, If Performance Hold'a e, Pazartesi akşamları saat 10'da yayınlanan internet üzerinden yayınlanan 40 kişi diye e, bir program var İnternet programı diyelim buna eee 40kişi.com'da galiba. Yanlış söylemiyorsam. Evet, canlı, e, canlı olarak yayınlanıyor. E, orada konuktuk. E, vallahi çok güzel de ağırladılar. Sağ olsunlar, Çok teşekkür ediyoruz. E, 40kişi.com'a. Eee güzel de bir program olduğunu düşünüyorum. Herhalde günler. bugün yarın da dün bizim gerçekleştirdiğimiz, daha doğrusu bizim de gerçekleştirilen söyleşiyi de bu sayfada. Bu sala bilecik sahip olursunuz. 40 kişi nokta.com'dan e, dün gelemeyenler, takip edemeyenler canlı yayında izleyebilir Teşekkür ediyoruz. 40 kişi.com ekibine diyelim. Ve e, bir taraftan da bir hayvan haberleriyle coştu. E, sadece ülkemiz değil. Dün biz bir şey yaptık. E, canımız mı istemedi? Böyle bir moralimiz bozulmasın diye mi? Girmedik o konuya ama. Türkiye'nin konuştuğu bir konu var biliyorsun. Kedi hadisesi. Evet, Kedi hadisesi. Osman Gazi Üniversitesi öğrencisi. isim veriyor muyuz bilmiyorum ama. Gerek yok. Gerek yok. Yani e, tabii... Yani canice bir olay değil mi? Bunun savunulur şey tarafı. Rahatsız desek bile o arkadaşa. E, böyle bir açıklanacak bir tarafı yok ama. Dünyada bir hayvan e, haberleri, hayvan katliamı haberleri e, bir delirdi bugünlerde. Danimarka'da da hayvanat bahçesinde zürafayı biliyorsun. Şey Yer yapıyorlar. yok diye kesmek ne demek? Zürafa kesmek ne demek? Sanki Danimarka'nın böyle bir şeyi varmış gibi. Biz de bazen hakikaten... Ee, demek ki çok özür dilerim de rahat konuşacağım biraz. Buyurun, manyak rahat konuş. her yerde manyak. Danimarka'nın manyağı da öyle manyak yine manyak. Yani bu da manyakça bir hadise. Yani yer yok diye bir bilmiyorum böyle mi lanse ediliyor da. Hani bazen de e, bunları gazetede okuduğum için hep bir temkinli yaklaşma ihtiyacı içinde hissediyorum kendimi. Yani belki atıyorum bulaşıcı hastalığı vardı başka bir şeydi falan ama tabii o hadisenin çocukları önünde. Yani hakikaten ipe sapa gelir tarafı yok. Bu kadar ruh hastası bir şeyin o kadar küçücük çocukların önünde gerçekleştirilmesi gerçekten zürafa kesmek ne ya? Birisi bana açıklayabilir mi yani? Hayvanat bahçesine hayvanları görmek için gelen... Çocukların önünde hayvan kesmek ne yani? Saçma sapan bir şey canım. Yani, yani zaten ilk yani başta... Yani markanın manyağı ayrı manyak. Buranın manya ayrı manyak. İlk başta şeyden de Yok yer kalmadı dendi. Sonra çocuklar başka türlü bu zirafayının iç yapısını, organlarını göremezdi dendi falan. Böyle şimdi ırkların karışmaması için bunun yapıldığı söyleniyor falan. Böyle saçma sapan, ipe sapa gelmez. Gerizekalı, ultra geri daha doğru ve ruh hastalığını sanki çok normal bir şeymiş gibi. iç organ göstermek ne ya? Orada işte adam mı bahsediyorsun? Aslında hayvan hakları savunucularının söylediği çok mantıklı bir şey var. Bugün Hayvana zarar verenler hatta doğaya da zarar verenler diyelim biz ona. Yani i̇nsana çok rahat rahat ile hayvan olmasına gerek yok. Canlıya, bitkiye, ağaca da zarar verenler yarın bir gün insana da e, aynı, rahatlıkla. aynı rahatlıkla zarar vereceklerdir. E, o yüzden bunun habercisi sadece habercisi olmasa aslında aşağı yukarı aynı şeyler bunlar. O yüzden de e, yani hakikaten moral bozucu, can sıkıcı. Ben izlemedim görüntüleri. Türkiye'deki görüntüler ama herkes Türkiye'deki görüntüler çok 5-6 saniyelik kısmını... E, ben yani, de izlemedim. Ben de bir hayvan sahibi olarak en azından... Ben de bir Hayvan sahibi değil, sahibi vicdan sahibi. Ill olarak. illaki ki bir hayvan sahibi evet, olmanıza da yok. gerek yok. Vicdan sahibiyseniz hakikaten... E, sizi de, sizi bile... E, o insana karşı hakikaten bir şey uygulamak istiyorsunuz. Yani böyle bir hani kısasa kısas mı yapmak istiyorsunuz? Böyle böyle böyle ruh hastalığı, böyle vahşice bir şeyin... E, bir de kameraya alınması... Ve bunu yani Hakikaten söyleyecek lafım yok Söyleyecek, ya. yani, yani söyleyecek yok lafım tabii, var tabii. da, e, ya, şey da laf Yarın öbür gün e, hepimizi sıkıntı altına Sokmak istemiyorum ama Belli ki normal değil belli ki rahatsız e, O çocuk ama tabii, hani, Rahatsız zaten falan deyip Böyle ve, de bir bunu da meşrulaştırmıyor Bir rahatlatmıyor bizi ama e, Tabi dün gelen e, 300 lira para cezası almış biliyorsun e, Ve konu böyle kapanacak mı Nasıl olacak bilmiyorum bir kere daha Sokakta adaletin olmadığını gösteren bir olay bize 300 lirayla kanun konu kapanacak mı merak içerisinde. Ya tabii yani şimdi şöyle bir şey var. Sahipli olursa hayvan cezası daha yüksek olur O zaman 450 liraya kurtarabilirsin o zaman. Yani sokakta adaletten öyle bir şey bahsediyorsun yani insana karşı bir adaletin olmadığı yerde zaten hayvanlara en azından bir adalet beklemekte çok hani saflık diye. Doğru söylüyorsun düşünmek lazım. <gülüyor> Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Love Love, love. Valla gencecik kız love love diye diye bitti bitti yandı yandı vallahi yandı love love veda ediyor love love çok da güzel biliriz. özetledim Fahir <gülüyor> bir kez daha geçmiş olsun dileklerimize iletelim ee, Oktay hayvan haberleri dedim bilmiyorum ama hep hayvanlar hep hayvanlar dünyamızda hayvanlar gerçekten büyük tehlike altında çeşitli ülkelerin çeşitli sorunları var ben de bunlardan bir tanesini aktarmak istiyorum buyurun ee, eğer yani eğer hayvan dünyasını çünkü konu hayvanlardan uzaklaşınca tekrar hayvan bir hayvan bir insan olunca tam güzel olmuyor ama e, hep hayvan olunca çok güzel ne kadar güzel çok buyurun güzel. Fahir Bey eee İspanya ile İngiltere arasında şu anda büyük bir kriz var. Daha İspanya bir... ile İngiltere. İspanya ile İngiltere arasında. Ee, şimdi İngiltere'de yaşayan Karabaşlı Mavi Gagalı ördekler var. Ee, İyi bilirim. Karabaşlı Mavi Gagalı ördekler. İyi bilirim. Ee, ...nasıl bizde yeşil başlık gövel ördek var. Bunlarda da e, mavi gagalı ve e, karabaşlı ördekler, ördekler var. Evet, tamam. Bu ördeklerin en büyük özelliği tabii ki hayvanların bazısında... Yani ...hayvandan bunu beklemek, yani insandan bekleniyor tekeşlilik de... ...hayvandan beklemek biraz e, saflık olur. Bunlar böyle bir tekeşliliğe karşı genelde biraz e, insanlara göre bakıcı bir Biz hovarda... Biz karabaşlıyız, arkadaş demiş. Aa, karabaşlıyız, e, mavi gagalıyız. Bize kimse karışmasın demiş. Tek eşli değiller. Bunlar İngiltere'den kalkıyorlar... Ama çok güzel kendi aralarında böyle bir dünyaları var da biliyorsun. Network'u kurmuşlar. Yani kazlarda hani sadece bulundukları bir bölgede sıkılıyorlar. insanlar yani nasıl? insanlar Tabii. sürekli aynı insanlardan birbirlerinden sıkılırlar. Bunlar da İspanya'ya uçuyorlar. E, zaten hayır yani İspanya İngiltere git gel 6 saat ya. Bile değil yani. Bir hayır. karabaşlı şey ördek için. Ne yani ördek bunu, için? E, karabaşlı mavi gagalı ördek Mavi gagalı ördek için git gel 6 saattir. Yani nasıl Ankara pide konu ya? Pide gidenler varmış ya. Yani. İspanya'da durup İngiltere'ye pide Et ekmek yemeğe gidenler varmış. Aynen abi. Ankara'yı İngiltere olarak düşünün. İspanya'da netice itibariyle Konya. Konya Coğrafyası oluyor. zayıf olanlar için güzel bir biz buna ne diyoruz? Metafor. Güzel bir metafor yaptık şu anda. Coğrafyası İspanya... zayıf, edebiyatı kuvvetli olanlar. Mantığı da zayıf olması lazım yalnız. <gülüyor> İspanya'ya uçup oradaki affedersin çok özür diliyorum. Dişi ördeklerle neye giriyorlar? İlişkiye giriyorlar. Münasebette bulunuyorlar. Ee, ve bu kontrol ses şileşmeler e, çok kaersiniz dişi gelişi güzel e, yani <gülüyor> Geçimde, <gülüyor> rastgele sevişmeler rastgele, rastgele, cin, rastgele cinsel birleşme Rastgele cinsel birleşme <gülüyor> bir, bir filmden olduğunu da söyleyelim evet, yani. Koku Bizim filminden izleyeyim. olduğunu evet. bir kez daha söyleyelim İspanyol hükümeti bu rastgele cinsel birleşmelerden rahatsız Çünkü ülkelerine özgü bu sefer beyaz başlı ördek türü Çünkü kara başlıyla beyaz başlı e, Karabaşlı biraz daha ne oldu? E, Mavi, beyaz başlı, Mavi gagalı beyaz başlı oldu Ve İngilizlerden önlem almasını istediler ne Şeyim. yapalım lan falan demiş İngiliz hükümeti. Yani o noktaya gelmişler. London'un birbirlerine hitap edecek noktaya gelmişler. İspanyol hükümeti demiş ki Allora demiş bu ne demiş. Allora İtalyanca'da başlayıp böyle şaşkınla düşünce hop oradan lafı sokmuş demiş ne oluyor. Bizim Beyaz başlı ördeğimize siz demiş kafa karıştırmak için mi İtalyanca konuşuyorsunuz falan demiş. Evet evet, evet. öyle olduğu ortaya çıkmış. İngilizler hemen çözer falan. Vallahi İspanyollar şey demiş bize özgütür yani gitti gidiyor. Yani nasıl bizim Van kedimiz var, Ankara kedimiz var. Evet. Şimdi Ankara kedisini düşün. Konya'dan bir takım kediler geliyor. Bizim Ankara kedilerimizle rastgele cinsel birleşmeler neticesinde Ankara kedisi yok olmayanın eşine geliyor. O olmaz ben ben de karşı dururum. Ankara'yla şey Konya arasında gerilim olur yani de yani benim aramda gerilim olmaz da Ankara ile Konya arasında gerilim olur yani. Valilikler seviyesinde. Diyorsun. Valilikler, affedersin valilik, belediye hatta muhtarlık düzeyinde bile ben gerilim çıkarttım. Gerilim olur doğru diyorsun. Ondan sonra bu şey İngiliz hükümeti de bu ördekleri mücadele ettiğince de hayvanla mücadelede tek anladığımız nokta. Ne yapın öldürün. Bir de ördek yeniyor ya. Yani öyle bir özelliği var. Eğer hayvanın yenme Tabii. özelliği de varsa. Gerçi zürafaya bile bunu yapabilen bir e, insanoğlu e, ördeğe neler yapmaz. Valla bir de şey bunları avlamak için yakalamak için biraz para falan harcaydı. Bir de ona mıyır mıyır sesler çıkarmış İngiliz. Biz de 15 milyon lira para harcadık yani netice Valla İspanya'dan kalkıp da İngiltere'ye geldiyse mavi gagalı. Başımın üstünde yeri var ya. başlı ördekler. O zaman o İngiltere'deki beyaz başlığı mavi gagasız ördekleri. Helal helalidir. Ben söyleyeyim. Eğer o ya taraftan da şöyle, bir sorun yoksa. Ördekler kendi tamam, aralarında yani, işte, anlaşmış. Rıza, var, rıza mı var, var mı var? Rıza konusunu Cuma günü konuşacağız ama çünkü kıyas ve rıza konusu. E bunlar yetişkin var. ördek mi? Yetişkin. E tamam. Yani yetişkin dedi Yiyebiliyorsan yetişkindir. Akıl herhalde. sağlığı da yerinde mi bu ördeklerin? Ördeğe göre akıl sağlıkları çok on numara. Ya, beş ördeğe yıldız yani. ördeğe göre bir akıl akıl sağlığı var yani sonuç olarak değil mi? Her ördeğin. Vallahi evzum, hatta bir yeri bile yani. Çünkü başka ülkelerde kendilerine şey yapmayı düşünecek kadar başka ülkede ek, ekmeğimin peşindeyim diyen mavi gagalı kara ördek var ya ekmeğimin İspanya'da. peşindeyim neydi <gülüyor> onun İspanyolcası hatırlamıyorum Madrid hatırlamıyorum. sokaklarında ben sprey boy yazdıklarını da biliyorum ya İspanyollarında da sanki yani ben de gerilim yaşıyor bir anda hemen böyle bizim mahallenin ...şeyi muamelesi yapıyorlar ördeklerde... ...bunlar bizim mahallemizin ördekleri... ...dış mahallelerden geliyorlar... ...bizim ördeklerimize dadanıyorlar... ...yaşatma... ...böyle bir şey yok tabii ki yani... ...ama insan... ...hani... ...bırakın ya... ...bırakın herkes rahat rahat rastgele... ...yani, e, yani hayvanlar için diyorum en azından... <gülüyor> Ya bu rastgele ise rastgele yani illa bunun... Cinsel birleşmeler şey rastgele olsun en azından hayvanlar arasında. Hayvanlar dünyası. Ya en azından şimdi deyince sanki insanlarda böyle bir beklenti vardı, bizde olmadı. Bari hayvan dünyasında oluyor gibi bir şey öyle değil tabii ki de hayvan dünyasını serbest bırakın canım. Hayvan dünyasının da zaptı rahat altına almayalım yani. 3 tane şey var dedik açık açık yani. Akıl sağlı dedik, yaş evet. dedik biliriz zaten. Siz daha ne diyeceğiz onun ya? Onun dışında başka neyi konuşalım yani? yani hayvan insanı, ana, Hayvan yasalarına göre gayet normal. Yani ise sanki ne Zaten engel olamazlar. Bir şey sorabilir miyim? Zaten mi? ne, ne diyecekler? O İngiltere'den, İngiltere'den kalkan ya. ördek ne biliyor? İspanyol ördeği olup olmadığını nereden bilsin ya? Ördek mi? Ördek. Onlar da şey Yok, diye Yok öyle bir şey var. Onlar da böyle bir şey var ya. Sen hiç İspanyol ördeğe benzemiyorsun. Yani İtalyan ördeği gibisin falan diye İngiliz ördeklerinin öyle dediğini ben biliyorum. Bizim anne tarafı zaten biraz çerkezmiş oradan. O İspanyol ördek de havaya giriyormuş. Niye havaya giriyorsa O da bir saf. Habi birisi zaten Sen ya İtalyan ın... iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor? İspanyollar değine. Hep İtalyanların iyi özelliklerini alıyoruz. Halbuki İtalyanların da bazısının hakikaten çok şey özellikleri var mesela. Değil mi? İtalyan erkekleri ne olur? Ya yüzlü olur. İyisi, de vardır, i̇yisi de, vardır, kötüsü kötüsü de vardır. Kötüsü de vardır yani. Monisi de var, bunun hanzırı da var. Sen niye oradan hemen iyi tarafa çıkartıyorsun ki? Adam belki sana laf sokuyor. Hiç. Teşekkürler. Çok güzel açıkladın Fahir. Bravo. 2014 Soçi Olimpiyat oyunları devam ediyor kış olimpiyatları. Hiç seyredemedim daha şöyle ağız Yok inanıyorum. zaten seyredebileceğim bir şey yok. Ortam yok Fahir. Nasıl? Kanal mı vermiyor? Yani bir, bir kısıtlı sınırlı böyle çalışman lazım yakalamak için. Ee, kadınlar 3000 metre paten yarışmasında bronz madalya kazanarak ee, Rusya'ya ilk madalya heyecanını yaşatan Olga Graf şampiyonluğu çılgınlar gibi kutlamış. Nerede? Ee, pistin üstünde. Ne yapmış? Ee, kıyafetin şöyle önden fermuarlı kıyafeti o, var body ya. Body giyiyorlar ya. Patencileri. Evet. çok Çok havalı kıyafetleri evet. var ya. Airodynamik falan filan diye böyle bir Ayrı şeyler geliyor. ve en önemli özelliği termal. Senin içliğinden bile son derece daha kaliteli bir malzemeden yapıldığını inanabiliyor musun? En az benim içliğim kadar Fahir öyle söyleyeyim. Ee, fermuarını şöyle açmış Olga Hanım. Ondan sonra böyle biraz bir tur atmış falan. Ya demişler Rus... Rus seyirciler özellikle... Ya Olga'nın içinde bir şey yok mu falan filan diye böyle... Ondan sonra biri uyarmış kenarla... ay diye bir kapanmış Olga. E kapanmış Ka Unutmuşsun ben demiş ya. İçimde maya olmadığını e, unutmuşsun demiş. Onun içine de bir şey giyecek gibi de bir malzeme dedi değil Oktay ya. Hani anca içlik giyse belki de o da zaten hareket edeceği için çok ya derler. Ya madalya beklemiyordu. Ha. Yani böyle soyunma şeyini düşünürsek... Vallahi şimdi mı? madalya alırsam soyunacağım diye arkadaşıyla iddiaya girdim o konuda bir şeyim yok. Ee, istersen ben senin şöyle biraz rahatlatayım Oktay ee, ondan sonra eğer iddiaya girdiyse ve böyle bir şey yapıldıysa e, ne derler ona ee, işte eğer kazanırsam ben de sonuna kadar Soyun çıkarmış hocam. mı Yoksa... böyle göbeğini kadar açmış Fahir ha. göbeğini kadar açmış yani çok şey görmüyor ama bir kere daha İspatlanmış oldu. E, TRT bazı şeyleri vermiyor ya. Haklıymıştı. Soçi olimpiyatlarından bazı oyunları vermiyor. Neden? İlgi az diye. İlgi az. ilgi az. Yani şu... Bakın ilgi çekmek için neler, neler yapıyorlar, Neler yapıyorlar. Neler Allah Ya biz yayındayken olsaydı, biz izlerken olsaydı bu. Vallahi rezaletin daniskası oluyordu. Burasına Danispe kadar sordurdu. kadını görecektik. Göbeği Asık. falan gözükmüş mü? Göbeği görünmüş. Tamamen Onu, göbeği, e, göbeği, göbeği e, Nereden önce? Şimdi şey de, kolyesi var o görünmüş. Yapma ya. Tabii olan var olmayan var. Ay Oktay yani. yani aman ama Olga Olga hanım da şey olmuş. Ne? böyle afallamış. Rahatsız yani olmuş. O, yani ay diye unutmuştum ben fotoğraflarını görüyorum izleme şansım olmadı dediğim gibi ama sen yorumlara istinaden sonra Ay ben bunu böyle ay, ay diye böyle Cip bir hemen, ellerini kavuşturmuş bir şey yapmış. Bilmiyorum yani bu, bu sporcuların... Tabii belki de fermuar bozukmuştur. Bazen de böyle hararet basıyor ya bizi üstümüzü başımızı çıkarasınız geliyor. Kızcağız da ne yapsın? Gerçi buzun üstünde ne yapsın onu bir anda çıkarıverir. Bir yandan da kutlaması da lazım. Yani daha doğrusu böyle madalya alınca insanın öyle bir şey var. Kendi ülkesine madalya alınca böyle bir seyirciyle bir coşkulaşma hadisesi oluyor. Ne yapsın yani üstünü çıkarmayıp belki de orada yandan antrenörü sırtına tülüven sürecekti. Aa bak o da güzel. O da, o da güzel canım. O da güzel çünkü bu şey terletir biraz abi genç ne olur tamam diyor hava alır diyor falan şey ya tabii ki şey yiyemez tabii ki sanki bir ablet ki kızım falan filan demiş hani En, en güzel mermer şahi. Onu Oktay. Mermer şahi dedim mermer bez mi? İşte yo mermer şahi dediğimiz işte o bezlere mermer şahi deniyor tülbent. Mermer şahi. Şu delikli olan. İşte delik değil gözenekli gözenekli deliktenmez ona gözenek denir. Delik sanki böyle şey gibi e, anlatıyorsun. Ötü bir şey gibi anlatıyorsun. Mermer şahi deyince akan sular durur bizde. Bardak bezi dediğimiz. Yoğurt, yoğurtların üstüne, bakraçın üstüne kapanır. Ondan mı diyorsun? Bitti bütün bezden soğuttun beni ya. Bardak bezi ne ya? Bak, bakraç, Bardak bezi bakraç. benim için. Ha? Bakraç bezi mi? Bakraçı Bar yoğurt yaparsın da üstüne kapatırsın. Yani nasıl mesela bulaşık Onu bezi dediğin diyorsun? şey böyle yer bezi dediğin şey böyle hani Ayrı biraz bir şey. e, skalada alt sıralarda yer alıyor. Yani şey yer bezimi Öyk falan oluyorsun. Mesela. Öyk mü dedin Fahir? Mikrofonu patlattım ama. Öyk mü dedin? Yani öyk dedim hani rahatsız oluyorsun ama yani işte öyle... Hani delikli deyince de öyle anlaşılıyor bir de. Yani tamam tb, TB diyorum delikli demiyorum. Mermer Şahi Zaten izliyorum. delikli bez de yerde kalmaz Oktay. Onu o alırlar doğru. kullanırlar. O da doğru. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 11 Şubat 2014 Salı sabahı. Güzel bir hafta bizi bekliyor. Dışarıda harika bir hava... Olduğunu düşünebilenler vardır. ama Düşünebildikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir hava var. Şöyle bir tarihe bakıyoruz. Şubat'a yakışmayan ama Şubat insana çok yakışan bir hava var. 11 Şubat'ın havası bu değil. Diyenler yani var. Yani Nisan Nisan'ın, belki <gülüyor> e, Mayıs'ın <gülüyor> Mayıs havası bile olabilecek bir hava var. Dışarıda bir içeride. Mayıs 14. havası var. Dışarıda bir Mayas havası var. Özür diliyorum sevgili dinleyiciler. Kendimi hemen cezalandırayım. <gülüyor> Bakın kendimi de kendi bir cezalar. İnsan kendini cezalandırırken oh Bakın, kendimi cezalandırınca nasıl rahat erdim. Dışarıdaki güneşe yakışır bir cezalandırma yöntemi bu. E tabii oldu, yani, atlar matlar bir yere kadar ya 14, artık böyle yani. 14 15 derece mevsim normallerinin üzerinde. Mevsim bir... normali değil ya bu mevsim, ruh hassası falan gibi bir şey yani. Böyle hava olmaz Şubat ayında. Önümüzdeki sene mevsim anlamadım. normalleri diye konuşulmaya hakkı yok galiba ya yok artık düşük de olsa yüksek de olsa önümüzdeki sene bilmiyorum. görebilirsek yani. tabii ki yani çünkü geçen sene böyle bir şey olmadı efendim ne mevsim normali geçen seneden düşün normal yok, kay, diye bir şey var dağlarda kar yok kar yok bu yaz ne içeceğiz ne içeceğiz hep iyi su içmek zorundayız ben sana söyleyeyim iyi suyla duş alırken ben göreceğim hepimizi silinirken daha doğrusu bütün yaz boyunca hepimiz silineceğiz sevgili dinleyiciler. Hiç o su konusunu açmak da istemiyorum ama elbette ki e, zaten önümüz yerel seçimler e, orada e, Ankara'mızın değil ülkemizin su ihtiyacı için yerel yönetimler neler yapacak hep beraber göreceğiz. Sonuçta AFAD Fahir AFAD. AFAD. AFAD sonuçta yani dünyanın, sonuçta, her tabii, tabii, dünyanın her yerinde bu konu. Tabii dünyanın nerede Amerika'da da böyle Kaliforniya'da da böyle. Yağmur yağmadığı zaman kuraklık oluyor. AFAD. Sonuçta AFAD. AFAD. Bir daha değil mi? Deme Oktay. Demin, çünkü çünkü mi? kusasım geliyor. <gülüyor> no. ee, 2013'ün en çok bağış yapanlarının listesi açıklanmış. Valla benim yapmadığım kesin. Senin yaptığını da zannetmiyorum Oktay. Şöyle Şimdi bir bakıyorum. Belli. Listede ismimiz yok. Yani ee... sonuçta ben bir çocuk okutuyorum. Ee, yani... Senin bir tane mi okuttun çocuk? Ya yani şu anda bir tane durum iyice kötüleşti Oktay. 7-8 çocuk Deniz Atlası'dan bahsetmiyorsun değil mi okutma derken? Deniz Atlası biraz okusun diye zorladım ama ben okumayacağım dedi. Onu ben şey yapıyorum şu anda normal. Çünkü yani o da haklı. O da haklı. Çünkü dedi adapte olmaya çalışıyorum. Dedi. Ya oku dedin. Çünkü doğar doğmaz Fahir'in öyle bir lafı var. Hastanede daha. Ben gördüğüm için. Hastanede Ya çalışsın. oku ya da seni sanayiye vereceğim. Daha dur Fahir dedim ya. Bu lafı etmek için daha erken dedim Sanayi ya. dedim de herkes sanayi diye düşüyor. Hayır efendim ağır sanayiye verdim. Uçur. Vermekle tehdit ettin. Tehdit değil bu ya. Bu olacaklardan gelecekten haber. Bu haber fütür, fütürist bir yaklaşım sadece. Yani sizi <gülüyor> birisi tehditle yani. suçlarsa fütürist bir yaklaşımda olduğunuzu söyleyin lütfen sevgili dinleyiciler. Böylece, Sonuçta ben olacak şeyi söylüyorum. Yani, Çok yani, mantıklı. Ve öyle de algıladı zaten Deniz Atlas'tan. Algıladı. Mini mini biraz... haliyle daha karnı karnını doyuramadan bu senin söylediğini algıladı Bir yani. aklı gözümün önünde çocuk Ereyli Demir Çelik Fabrikası'nda şey yapıyor ağır sanayi deyince nedense hep benim Demir Çelik Sanayi geliyor ya. Doğru. Ben sana uzun uzun anlatırım Fahir. Valla ama. Neden teşekkür ağır edin. sanayi olduğunu, neden olduğunu falan. Ah, ağır metal. Evet. Ee, bağış listesi açıklandı. Daha Çinler doğrusu Başta bulunanların listesi. Öncelikle teşekkür ediyoruz bağışta bulundukları için. Hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Eminim ki güzel bir yalakalık yaptım şu anda. Ee, ama kim var? Kim en var? tepede kim var? En tepede en zengininiz var. En tepede kim var? En tepede Mark Zuckerberg e, O olmayacak bari. da çok affedersin ben mi olacağım ya? Şirketi olmuş bilmem kaç yüz milyar dolarlık şirketi olan adamsın. Yani en azından sana ait kısmı da en azından bir yüz milyar dolarım vardır yani. Yani ben şeyi anlamadım tabii. 970 milyon dolar bağışla bulunmuş. Nereye? Genel oraya buraya. Sisse falan vermiştir canım. O öyle Hisse değil ya nakit. Nakit. Ayakkabı kutularında göndermiş. Bayağı bir şey var o zaman. Neyi buluyor cash... nakit K vermiş. Kendi 970 milyon dolar verilmez bir Oktay. He. He derken onu sayaman. Ya Eğer... şöyle zaten Maxus Kerberkin parası 1 milyon 1 milyon şeklinde ya, daha doğrusu 1 milyar 1 milyar baklotlar halinde ya. Evet. Onun içinler 30 milyon dolar almış. Üsten iki tık cımbızlamış. İki tık çıkarmış. Ondan sonra ben demiş. Bunları nereye verdiğini sorabilir miyim? 970 milyon dolar bağış yapıldı. Bunu kendi aranızda dağıtın ya demiş bir tane. Markus Gerberkin asistanı var ya. Hmm. Kim kendi aralarında dedi. İşte demiş o yok sağa sağa kendi aralarında değil. Aynen bizim İhtiyacı çalıştığımız şeylerle onları dağıtın demiş. Facebook'un sahibi. 2013'ünde en fazla bağış yapan isim diye çeşitli e, haber şeylerinde de var. Ama hakikaten ben anlamadım 970 milyon dolar ne ya? İnsan bir 30 milyon dolar verir. Verir. Ya da ya 30 dolar milyon adamanlar. dolar veremiyorsun. 70 milyon dolarını al içinden. 900 Dokuz, ver. 900 de İnsan psikolojisine oynuyor işte bu, bu ya yani oynamıyor. Değilse o diyor yani zaten şey yapmış. Elin cebine atmış bir tomar çıkartıp vermiş gibi bir şey. Burada ne kadar varsa dağıtın diye. Yani bu adamın eline cebine atması da böyle bir şey ama insan onu bir milyar dolara şey yapar çünkü yazımı kolay, hesapları kolay. Gerçi 930 milyon dolar da gayet kolay. ya yani 970 milyon dolar da gayet kolay hesaplanır. Ama 1 milyar doların şeyi neşvesi, 1 milyar doların insanda yarattığı haleti ruhiye bambaşka ya. 1 milyar Ailemizin dolar. Ailemizin avukatı açıklama yaptı yalnız. Kim? Twitter üzerinden. Twitter'da ne? Bu bağış işi hep vergiden kaçırmak için yiyemeyelim yedirtmeyelim diyor. Yemeyelim, yedirtmeyelim. yedirtmeyelim ama... demiyor da yemeyelim diyor. Yemeyelim. Biz yemiyoruz zaten. Bizi şey tamam, vergiden da. kaçırıp bir yerlere veriyor ama herhalde bağış yoksa mı falanlar filanlar mı var? Markus Zuckerberg de falanlı filanlı adam çıktı. 1 milyar dolar verilmez doğru bana da mantıksız geliyor. <gülüyor> ya bizim Markus Gerber tam şey çıktı ya ya. Vay nasıl bir ya şey. Ya veriyor canım. Onu vergiden düşüyor. O ayrı bir şey de. Sonuçta veriyor mu? Veriyor. Veriyor gösterdiriyor belki. Ben sana bağış yaptım diye göstertiriyorum Oradan Sen arka arkadaşımsın Sen benim ya. canım senin Canını yiyin ben <gülüyor> senin var ya Sevgili hepimiz birbirimizin kardeşiyiz Gönül isterdi ki diğer e, Bağışçılardan da şöyle bir iki tane isim sayalım Yok mu? Ee, Zaten ama... o bir milyar dolar verdiyse Ben ezik ezik onun yanında ne, ne kadar verdiniz? Ben de 400 lira kadar bir bağışta bulunmuştum Neyse Lütfen bunun bağışımın ortaya çıkmasını istemiyorum Onlar yazılmamış Niye yazılmamışsa bilmem işte bu yüzden olabilir mi? İlla meblağa göre. Bağışladığı için şey, meblağa göre. meblağa da beni. yani böyle ezikleyecek bir meblağ olduğu için. Yoksa ben mesela ben de bir miktar daha veriyor. Mesela ben bir birkaç bin lira vermiş olsam bağışta bulunsam hiç gocunmadan çok özür dilerim o Mark Zuckerberg'in yanında en az benim verdiğim şeyde bağışta en az Zuckerberg'in kadar, kadar, kadar makbul olurdu. Makbul. Değerlidir. değerlidir. De her bağış kendi içinde. Her değerlidir, bağış değerlidir abi. ya ihtiyacına ulaş ya yani ihtiyaç sahibine ulaşabiliyorsa. Teşekkür aşağı. ederim. Sağ olun. Ee, teşekkürler benim. teşekkürler efendim. Alternatifimiz sonsuz diyoruz ve e, Ginés dosyasını ben açayım mı? 2013'ün dosyası açıklandı çünkü. 2013'te bizim Ginés'e girenler mi? ya ülkemizden e, Ginés'e girenler. Ülkemizden Ginés'e girenleri alalım ya. <gülüyor> Valla biz de tanıyalım yani. Çünkü ülkemiz bir... Ercan Bey. Ercan Bey. Ercan yok mu? Ercan buyruk. Ne iş yapıyor olabilir? Ercan buyruk. Ne? Rekorunu, günde... sö rekorunu söyle ona göre. Ne rekorunu söylersem çok net olur da şöyle söyleyeyim. Bir günde 360 kişiyle haşır neşir oluyor ve e, yaptığı iş dolayısıyla. 360 sayısıyla Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Telefon bayi mi? Çünkü daha önce bizim bir tanıdığımız insan vardı. Ee, ellerindeki yaraların sebebini bir, bir e, GSM firmasında çalışıyordu ve ellerindeki yaraların sebebine insanlarla tokalaşmak yüzünden olduğunu. Yani daha doğrusu görüşmelerinin yüzde seksenini yüz yüze yaptığını söyleyerek <gülüyor> Ne boş açıklamaydı o ya. Adamın yüzüne de bir şey diyememiştik. Seneler önce olduğu için çünkü Şimdi seneler önce konuşuyoruz ama Ve de elimize birer ajan da tutuşturup göndermişlerdi. Hakikaten ne boş konuşma ve ne boş misafirlikte o ya. Yani. Özür dileriz orada oraya gittiğimiz için. Yani hakikaten birbirimizden bayağı bir özür diledik. <gülüyor> ya üç tane adamı çağırdılar bilmem ne şirketinden çağırıyorlar deyince biz de heveslendik sevgi dinleyiciler. O zamanlar tabii daha gençiz. Ateşliyiz, hararetliyiz. Hiç Ay, de tembel de değiliz şey o zaman. Eskişehir yolunda, o zaman. Yani öyle düşün yani Eskişehir şey yolunda yoktu. falanca filanca yere gidiyoruz. Oraya da taksiyle mi gittik? Durumumuzda yok mu? Öyle bir şey var. Ya da biz toplu mı gittik yok. Öyle bir şey. Git sen oraya. Neyse, <gülüyor> şirketin hep bir ağrı. Hiç kimse de bizi tanımıyor. Biz bir masaya oturttular. <gülüyor> Ay çok acıkmış. Kuru pasta <gülüyor> ikram ettiler. Yemin ediyoruz size. Kuru pasta, çay. Ama bizim beklentimiz alkol yoktu. De... Kuru pasta beklentimiz de yoktu bizim. Ne yalan söyleyelim yani yedik yani bayağı bir yedik açta gitmiştik sevgili dinleyiciler. Kuru hastalar sakallar. Sonra şirketin çok özür dilerim şirketin güzel ajandaları ve araba kokularıyla olmayan arabalarımıza e, ve birer de tükenmez kalemle beraber o şirketten ayrılmıştık. Şirket güzel bir şirket. Hala, <gülüyor> çok büyüdü sonra yürüdü gitti yürüdü o şirket. Yürüdü gitti vallahi yürüdü gitti. <gülüyor> Ay, neyse bir günde 360 kişiyi tıraş ederek e, erkek kuaförü Ercan Bey Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Normal şartlar altında mı yoksa rekor kırmak için mi? Rekor kırmak için canım. 360 kişi normal şartlar altında. İyi olur Müşterisi canım. Müşterisi iyi Ya yani ne bileyim bir kasabadadır. O kasabanın da o gün özel bir günü vardır. Ee, pazartesi günü herkes tıraşlı e, efendi gibi gelecek diye. Belki kasabanın belediye başkanı şey yapıyordur vali ya da saç kontrolü yapacaktır o gün. Herkes güzel bir şey yapıyor. Eskiden öyleydi biliyorsun. Okul müdürlüğü pazartesi günü saç kontrolü var. Vay anasını. Saç kontrolü. Her şeyimiz bitti de bir saç kontrolümüz kaldı. Diyemiyorduk da o zaman. Valla diyemiyoruz Fahir de. O kadar çok rekor var ki ülkemizden. Yani Ülkemiz ne yapsın? Ülkemiz sıkılıyor be Oktay. Gerekli gereksiz diyeceğim ama gerekli gereksiz mi olur? O neden biliyor Gerekli gereksiz bir kelime mi olur? Ondan emin olamıyorum. Şimdi zamanında bazı gazeteler, gazeteler diye şöyle diyorum gazeteler biraz İstanbul Türkçesiyle tamam. konuşalım. E, zamanında bazı gazeteler kitaplar verirdi Oktay böyle promosyon. Promosyon dediğim tamam. kupon karşılığında. Kuponlar kesilirdi, biriktirilirdi. Hakikaten korunurdu. Ondan sonra eksik kuponlar sağdan soldan toplanır, tamamlanırdı. O dönemlerde o Guinness Rekorlar kitabı verildi. Yani iyi kötü ülkemizde bir takım evlerde, baya yani baya evlerde... Ee, yani bu on binleri bulan sayıdaki evde Guinness Rekorlar kitabı var Dünyada bu, bu kadar olduğunu zannetmiyorum yani Dolayısıyla... Toplum olarak Guinness Rekorlar ile büyüdük O büyüdük. yüzden de evet. çok yatkın mıyız Ve genetik olarak Yatkın dediğimiz şey Mailimiz var mail ettik Hakikaten mail ettik Yoksa nasıl akla gelir ki bu Bayrampaşa Belediyesi tarafından Mesela bir hareket yapılmış o harekette de rekorlar kitabına girilmiş. Bir de şey diye düşünüyoruz artık ülkemizi böyle tanıtıyoruz. Tanıtıyoruz dediğim ülkemizin tanıtımına bir katkıda bir çorbada tuzumuz olsun diye herkes şey yapıyor. Nasıl böyle? bu adam golfçü neydi adamına Tiger Woods geliyor göprüde tenis oynanıyor. Göprüde efendime söyleyeyim şey oynanıyor e onun adını golf oynanıyor. Köprüde halay çekiliyor falan. Aynı şekilde insanlar da özeniyorlar. Ülkemize bir katkı iyi, iyi tanıtamadık biz. Acaba böyle yaparsak bizde bir nebze olsun şey yapabilir miyiz diye üstüze düşen vazifeyi yapabilir miyiz diye çünkü bir kuşak da şeyle büyüdü. Ülkemiz çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyorsunuz? Bir önceki kuşakta Önceki kuşaktı E ama onlar. O da genleri işledi. O da genleri işledi. Gen havuzumuz. affedersiniz. Garip bir şeye öratık yani. olduk yani. Valla Ru hastası gibi. Ama kutsunuz. yani şöyle güzelliği de var. Şimdi Bayrampaşa Belediyesi Belediyesini almış mesela. Ne yapmış? Ee, belediye binasının üstüne. 45 metre genişliğinde saat mi saat mi nokta 18 metre eninde 45 kişi tarafından 30 günde yapılan bir kazak örmüş e, afliyor. Binanın üstüne. Binanın üstüne kazak örmek gerçekten He. güzel. Yalıtım da. Tabii ki bu göğsünde bu... ve kolunda Türk bayrağı var. Muhakkak ki. Ee, bu kazada. Milliyetçi yönlerini de ortaya çıkartıyorlar. Bu kazada Bayrampaşa Belediye binasının üstüne asmışlar. Şimdi bu ne yapıyor? Kaza binaya giydirmemişler değil mi? Asmışlar değil yok, mi? Yok. Acaba önden fermuarlı mı bu ya? Ama yok fermuarlı yani Fermuarlı olursa değerli. mont olur oktay. <gülüyor> fermuarlı olursa. Baya balıkçı yaka. Böyle bir şey çizgili, bordo ağırlıklı. Ben şeyi gördüm de çünkü bugün gazetelerde binayı naylonla kaplayan adam diye. Ha ben onu izlemedim yani neydi o? Valla ısı yalıtımı yapmamış yani binanın sıvası mavası yok. Çok üşüyoruz falan diye demişler. Sonra bakmış araştırmış internet artık evlerimize kadar girdiği Girdi, için. Girdi tamam. Orada laylon diye bir şey yani ben ısı yalıtımında ne kullanabilirim? Naylon, laylon diye tamam. bir cevap almış. İşte 3 kata kadar olan yani 6 katlı bir bina 6-7 katlı ilk 3 kat akrabalar zaten birbirleriyle naylon alıp dıştan böyle bildiğin çöpe çevre naylonla, Şey yapmış yere... mı en son ikinin laylonun birleştiği yerden ısıtmış mı ps ps diye onu onun kapatmış mı yok işte orayı şeyle yoksa öyle. oradan rüzgar girer yok is, gerçi is, onu da böyle ps ps diye zımbayla şeyle kapatırsak o selo bantla yapar buhar yapar, yapar. selo yok buhar yapıyor zaten sağlamıyor mu içerisi çok buhar? güzel ya ısındık demişler %30'a kadar tasarruf ettik diyorlar eder gerçi binanın dışını sıva kapmasaydı en azından o da bir nebze olsun ya da ısı yalıtım malzemesi gerçi ucuz bir yöntem hani, Yoktur yok dur durmuyor ucuz bir yöntem Bilmiyorum bu kazak da yalıtım konusunda iyi bir alternatif olabilir. Belediyelerimiz evlerimize artık onu şart koşacak bütün binalara kazak, kışlık kazak. Ondan sonra beyazın onların naftalini belediye hizmeti olarak kaldıracak. Ne yapacaklar acaba hakikaten bu kazaya 45 metre, mi? 18 metre ee, nere ne koyacaksın oktay? Kaldırırlar. Bayrampaşa Belediyesi'nin depoları da. var ya. Güve yer, şey yer. Gerçek güme Naftalinlerler abi. Naftalinlerler abi. Doğru söyledin. Ne olacak? Güveye güve, şey mi yok? güve Naftalin'i. O, o Naftalin kokusu. Araya da gazete sene... kağıdı. Kenarlarında gazete seneye kağıdı. Seneye ya. onu astıkları zaman ne olur biliyor musun? Halıların yanına kaldır. Git, ne belediyesiydi şey bu? Bayrampaşa. Bayrampaşa Belediyesi. Seneye onu astıklarında Bayrampaşa'yı göreceğim ben. Gerçi önümüz seçim. Göreceğiz. Dünya Altın Burun şampiyonu da ülkemizden. Mehmet Özyürek altın tanıdığımız derken, bir abimiz bu. Altın Burun. En uzun, e, uzun burun. Tamam ben çünkü yıllar önce biz de şey diyorduk. Mesela e, bu ICQ zamanlarında bizim bir arkadaşımız vardı. Bilgisayarda çok başarılıydı. Yani tip konusunda çok başarılı değildi. E, yani görsel olarak ama klavyenin başına geçtiği zaman gerçekten bir şeydi yani. Nasıl, nasıl diyeyim? Ya hızlı bak, mıydı? Hızlı anlamında değil ya. Ne? Harikalar yaratıyordu. Yani IQ'da diyorum ne harikalar yaratacak yani. İşte insanlarla sohbet. Ben söylüyor. anlamadım. Rıza alıp oda mıydı Fahir arkadaşım? Bunun Hayır ona, ne? ona altın klavye şeyi veriyorduk. Altın klavye ödülü ya, zamanında. Bu altın burun deyince ne yaptığını çok merak ettim yani. Uzun burun. Uzun burun. Uzun burun e, Guinness. Uzun rekoru. burun parlak ışıklar. Parlak ışıklar. Uzun burun parlak burun aynı zamanda. 8.8 santimlik. O burun iyi ki yağlı falan değildir ya. Ya yağlım Bakım, ağlı olsa bakımını onu... yapıyorum demiş ya. Bakımını yapıyorum değil. Bir tane, de, tane bir kişiyi ona siyah ayırmak. nokta yok üzerinde ya. Çok güzel. Bir tane, zaten onda siyah nokta olsa yani bütün ülkeye yetecek kadar siyah noktayı barındırabilir. Adeta yansıtıyor yani. Gerçekten bakımlı. Yani Mehmet Bey'i tebrik ediyoruz. 8.8 santimlik burnuyla. Karadenizli e, mi? Ülkemizden memleketi yazmamış. E, yok. Çorumluymuş. Nereli? Zaten ama ne olacak nereliyse nereli. Burnu iri sadece. İri iri bunlar. İri burunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Daha pek çok rekor var. Bunlara da böyle herhalde. Yani bir sürü. Ülkemiz bir rekor cenneti. Ee, yeter ki biz bu rekorları en güzel şekilde kıralım ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edelim. En bak birinci. bak. <gülüyor> bir tane daha söyleyeyim mi? Söyle. Ben oradan reklama gireceğim direkt. <gülüyor> Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezinin yöneticileri 12 saatte 12.972 müşterinin elini sıkıp onlara hoş geldiniz temennisinde bulunarak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandılar. Hangi alanda? El sıkma. Azan Celal güzel değildi biliyorsun bu rekor. <gülüyor> evet, onun kolu çıktı. Kolu çıktığı için son dakikada <gülüyor> el sıkıp ve öpme rekoru vardı. O artık e, Bursa'daki Hayır. bu alışveriş merkezi yeni rekorun sahibi. Tebrik ediyoruz kendilerini. Çok güzel. Vallahi Oktay şu anda geleceğe karşı umutlu oldum ülkemiz adına. E, bu fütürist bir yaklaşım. <gülüyor> yani bu bu bir temenni, bu bir bu bir acayip bir şey ya. Çok teşekkür ediyorum. Daha Hakikaten çok rekor var. Ee, Dur bunu paylaşalım da neşvelensin herkes bir neşvelensin Onu Twitter üzerinden Twitter'dan gönderiyorum. Sevgili dinleyiciler, bunu. az sonra Twitter üzerinden paylaşılan bilgilere lütfen retweet ederek daha da çoğaltabilirsiniz. Moder sabahlar. Moder sabahlar. Haritada yedik bitirdik sevgili dinleyiciler. Hakikaten Oktay Demirci bir küçük boğaz dinlendirmesi yapması gerekiyordu. Ee, ben de kendisine destek olmak benim en başlıca vazifem bu noktada çok ee, teşekkür e, ederim i̇yi geldi, ama. iyi geldi iyi geldi çünkü vir vir bilirdir konuşunca e, zaten hastacıklı olan boğazlar iyice insanın e, neyine geliyor e, ağzına geliyor. İnsanın boğazının ağzına gelmesi de gerçekten son İnsanın derece çirkin bir en, en kötü şeylerden kötü bir tanesi. Şeylerden biri. Bir tanesi de ayakların baş başların ayak olması. En o kötü da, şeylerden bir ikincisi. O da o da bir diğeri. Evet. Başa baş yarışır o ikisi. Ee, kese kağıdı çıkmış adam. Berlin Film Festivali'ne katılan. Bana uyar, bana uyar. Shelly Buff ee, Biraz da sanat diyorsun anladığım kadarıyla kır, Kırmızı halıya kafasına kese kağıdı takarak çıkmış Aa şey eski e, bizim programlara e, çıkıyorlardı insanlar Yüzlerini göstermek istemeyenler kafaya kese kağıdı ile çıkıyorlardı ya Ya evet o Türk televizyonlarında bir ara modaydı Tabi tabi Maske diye bir şey yoktu da kese kağıdı geçiriliyordu O da yani Halbuki yok... herkes Kıvanç tatlıtu maskesi taksaydı ne kadar güzel olurdu Yokluktan mı yoksa şeyden mi Yani kafaya kese kağıdı geçirmek ne yani, yani... Yokluktan tabi canım Yokluk... ya Kese bir kağıda herkese uyan bir şey mi Uyan bir şey Yani bu şey maskesi var ya ee, şey maskesi. Kıvanç tatlıtu maskesi mi Yok be mi? V4 Vendetta'nın maskesi var ya Evet. Yani her yerde 3 aşağı 5 yukarası. Gerçi o zamanlar satılıyor muydu o maske bilmiyorum da Plastikten dökme gerçekten de her yerde rahatlıkla ulaşabileceğin böyle bir takım maskeler var. O maskelerden takmaktansa kafaya kese kağıdı naylon poşet. Poşet geçirmiyorlardı zira şeyden dolayı. Hem sahidi ee, naylon her şeyin başı laylon olması ve bir taraftan de laylon poşetlerde market ve bir takım ne derler dükkanların isimlerinin yazılı olmasından dolayı en güzeli kese kağıdı gibi gözüktü kese kağıdı geçiriyorlardı güzel ıslanmamak için kafasına torba geçiren kadını ben görmüştüm ee, Valla onu istediğin market. her zaman her yağmurda görebilirsin Oktay. Var mı öyle ya? Ben, ben var, bir, var. Ben bir de kadın baktım, olduğunu düşünüyorum onu. Bir kadın değil maalesef. Market torbası bildiğin market, market torbası. Evet kadınlar arasında da değil insanlar arasında. Ben amcada gördüm. Yani ben bıyıklı kadınlar... bir amcada gördüm. Hadi ya var, var mı amca modeli de var mı onun? Var. Var gayet de bundan mutlulukla ve şey zekice bir şey yapıyorlar ya bir de. Benim gördüğüm sadece gelmi. kafadaydı yani böyle boğazına kadar geçirip gözler ve burun kısmını delmemişti yani. Seninki Zaten nasıldı? o senin dediğin sapıkça bir şey oluyor. <gülüyor> onu da alttan bağla ondan sonra elinin üstüne otur. Daha ne montajı dünyası var insanların. Niye Ya öyle yapıp da sokağa çıkabilir adam. Kafasına torba geçiren adam ıslanmamak için o benim dediğimi de yapar. Aç ağzını Market torbalarını deliyorlar ya. Böyle ev kadınları fazla fazla almasın diye. Evet. Yani işte en azından. Yok o tamamen şeyden faal kafaya geçirilmesin diye. Vallahi yok kafaya. Ya burada kafaya geçirirseniz dibinden buradan da su yersiniz deyip onu tamamen şey yapmış. Ya ondan ben çünkü ilk başta şey diye düşünmüştüm. İçine çöp koyuyorlar ya kadınlar. Kadınlar dediğim ev kadınları. Evet. Bir takım ev kadınları hatta. Ee, çaresiz ev kadınları diyeyim. Çaresiz ev kadınları içine çöpmeyen yani çaresiz ev kadınları ile mücadele için hani o çöp suyu akar ya tam böyle poşeti bağladın ağzını kaldırdın şöyle çıkarttın kovanın evet. içinden çöp kovasının içinden. Evet. O pis pis yere aktığında o kadınların yüzünde oluşturdukları o mutsuzluk o... Hayır çaresiz ev kadını yoktur çaresiz ev insanı vardır. Çaresiz şey, ev kadını demedim zaten. E, şeyi akıl edemeyen. Dedim yani i̇ki, iki pardon. İki torbayı iç içe koymayı akıl etme teknolojisi geldi artık. Marketler bunu da düşünsün. Valla marketler onu da düşünsün de Oktay. İki tane de kesmiyor. Tam eğer randımanlı istiyorsan üç tane de başarıyı elde ediyorsun denenmişliği vardır. Hadi ya. Evet, i̇ki tane de gene bir sızma oluyor. Yine bir sızma oluyor. Üç tane de kat'i surette büyük bir başarı elde edilir. Onu tekrar kullanılmasın diye yapıyorlar biliyorsun değil mi? Tabii. Yani o torbalar tekrar kullanılmasın. Yıkanıp yıkanıp olmasın, tekrar. Ülkemizde dönüşüm. yıkanıp yıkanıp kullanan o kadar çok malzeme var ki tek sefer kullanılması gereken. Çevresel dertlerle yapılmış bir şey o. Ee, üç tane torbayı. Ya çevresel dertlerden ya e, tasarruf ihtiyacından ama neyse konuyu detaylandırmak istemiyorum. Buyurun. Ee, üç tane torbayı koyarak da nereye gidiyor bu çevre? Daha da çok zarar veriyor durumuna geliyor yani öyle bir... Olur mu? E, Doğadan 3 şey. tane poşet eksildiğini düşün ya. 3 poşet senin kafanda, 3 poşet benim kafanda. e doğadaki olması gereken 6 poşet bizlerde olursa sıkıntı yok. Doğa için karlı bir alışveriş. Doğru diyorsun. En iyisi kese kağıdı yine. E, bu Fransız, de Fransız yönetmen e, yo ne bu? Fransız. Oyuncu ya. Oyuncu. Avrupa sineması deyince Fransız sineması. Bir de biliyorsunuz Puşkaş döneminde Macar sineması. Amerikalı ya bu adam. Amerikalı ama annesi Fransız asıllı değil mi? Ee, Fransız asıllı Çerkez mi? Valla parantez içinde 27. 27. Onu biliyorum ben. Güzel. şöyle bir. Transformers'dan tanıdığımız Transformers. beyefendi. Transformers deyince nedense böyle kafamda... Değişik şeyler mi geliyor? Değişik şeyler oluyor. Cümleyi tamamlayamadım. Nasıl, ya ne değişik kadar şey değişik öyle kitliyor beni çünkü. Değil galiba böyle bir şey var. <gülüyor> Belediyenin öyle bir şey mi var Ankara Belediyesi'nin? Büyükşehir Belediyesi'nin öyle bir şey mi var? Transformers'larla ilgili bir şey var mı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin? Ee, yok sen şeyle karıştırdın ya. Büyük heykellerle karıştırdın. Heykellerle karıştırdın. Transformers heykeli diye bir şey yapılmayacak yok, değil mi? Gülüver heykeli vardı. Onu, ya bir şey söyleyeceğim. Sen. Hakikaten şu kapılar yapılmışken bari öyle bir şeyler yapılsaydı ya. Yani illa şey kapısı gibi değil de böyle ne bileyim e, Transformers'ın bacaklarının arasından Ankara'ya girmek çok hoşuma giderdi benim. Mesela Konya yolunda oradan gireyim öbür tarafta başka bir bacak. Hep bacak arasından böyle. Ama şeyi unutma. Ne? Yani o e, kapılar falan yapılırken hep böyle bir bir şeyle bir zayıf da olsa bir alaka kurulmak zorunda. Anladım. anladım. Mesela yani, Konya'da ama Ko hepsi mesela öyle. Mesela Konya'lı bir Transformers olabilir. Aa, yani e zayıf. Önemli ve kuvvetli bir bağ olmasına gerek yok gerekir. Yani. Anladım. Zayıf da olsa bir bağ olması lazım. Gerçi yani. o zaman Eskişehir yolundaki Konya'ya kapısına benzer. İkisi de ama tabii Mesela Eskişehir'de trans... de Konyalılar var bence. Bayağı bir Konyalı nüfusunu Hayır, yaşadığı. Hayır Eskişehir yolunu da koyabilirsin. Mesela İzmir'deki börek... Eskişehir yolundaki kapı da Konya yolundaki kopuyla aynı neredeyse. Ne? E, tabii var. Ufak tefek farklılıklar var. Ben diyorum ki herhalde oradaki benzeşme de tahmin ediyorum Eskişehir'deki Konyalılara yönelik. Konya yükselen değer mi Oktay ne diyorsun sen? Yükselen ve kaybolan değer. Ya yani bir şeye hem bir yükselirken, yükselirken kaybolsun. Avustralya'da bir araştırma yapıldı onu da verelim veda kağıdıyla etmeden önce. çıkıp ne yaptı bu kadın? Kadın değil beyefendi. Beyefendi çıkıp ne yaptı? Artık ünlü değilim diye yazan önünde de böyle bir kese kağıdın önünde bir... E... I'm not famous anymore öyle bir şey o Tabii tip bir şey. Tabii bunun Fransızcası bir başka dil olan yabancı dil olan Fransızcası Sen niye Fransızca diye ısrarcısın ya Fransız, Fransız dünyadan... değil mi? Hayır değil mi bu Fransa sinemasından bahsetmiyor muyduk oktay? Hayır yo Ama biliyorsun şey... her sılı biz Fransa sinemasının unutulmaz yönetmene. Berlin'de Berlin'de Berlin Film Festivali kırmızı halısında. Ha şöyleymiş bu arada Çıktı. haber geldi belediye yeni yapılacak Anki Park'ta Transformus dövüştürecek Transformers dövüşleri yükselen değer olacak. Ha. Varmış bak Oktay Demirci. Transformers'larımız dövüştürülmesin lütfen. Ee... Transformers dövüşüne karşı Dernek olsa ya Transformers, dövüş, Transformers sevenler derneği. Biliyorsun Horoz sevenler derneği geldi horoz dövüşü yapar. Arka tarafta Transformers dövüştürüyorlar. Lütfen Transformers'lar. Kumar oynuyorlar resmen, resmen ya. Resmen kaçak dövüştürüyorlar bir de ya. Hayır yasal dövüştür ben bir şey demem. Ama ben Transformers'larım. Ben humanist bir insanım. Yani humanist dediğim da yani canlı cansız hiçbir şeyin dövüşmesini istemem ben. Neydi Transformers'daki en meşhur şey ya? Oktopus ne? diye geliyor değil. Oktopus dedin. Octopod, Octopod. Octopod'un nesini kodlayayım bacım? Otobüs. Onu Otokopus. bilmiyorum Oktopus'u ya vallahi o, o filmler konusunda ben biraz zayıfım. Otobüs. Yani ben Otobüs. genel filmler konusunda zayıfım yani. Ben Transformers'ın ikincisini seyrettim Ege ile beraber. Beni sürükledi götürdü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel falan filan. Dünya sinemasının en büyük iki katkısı beni Matris 3'e götürmesi. Matris diyorum dikkat ederseniz. ikili değildi bizi götürdü. Biri 2'yi seyretmiş miydin sen 3'ü seyrettiğinde? Biri 2'yi seyrettim. Üçüncü de 15 yaşında çocuklarla papaz etti beni. Ne kadar şanslısın. Sen yine biri sana insaflı davranmış. Biri 2'yi seyrettikten sonra götürdü. Ben... Hiç bir öncesini seyretmedim. Sonrasını hiç hikayeyi Zaten bilmiyorum. Hikayeyi anlarsın. Fix ortadan dal dedi o sana. Valla en son en son, kaçtı ya? 3-4 sene önce götürmüştü böyle gitmiştik beraber. Nasıl sıkıldım filmden nasıl sıkıldım. Yani böyle nereme döneceğimi şaşırdım ya. Kim ne yapıyor? E nere Bu ne Bunda Arkaya falan döndüm ya böyle kafamı çevirdim baktım. Yani sen Telefon arka... falan da açmak şey. Rahatsız ediyor başkasını diye onu da yapamıyorum. Vallahi Çevreme ne... baktım yani. Yan salondaki filmi dinledim. Acaba ne oynuyor falan diye. İşte dünya sinemasına büyük katkılar bunlar sağ olsun. Yani o kadar binbir emekli filmler çekiliyor illa ki yani onların bir şekilde paracıkların dönmesi lazım. Ege'de oradan şeyini topluyor adam bildiğin hanutçuluk yapıyor sinemalarda. Resmen. Seni alıyor götürüyor beni alıyor götürüyor. Sanki götürüyor dediğim de bilet parasını falan şey yapmıyor. Hemen 2,5 o... saatlik işkence çekmiştim ya. İşkence değil de işte 2,5 saatlik hayatımızdan çalınmış bir zaman diye düşünelim. Next Avustralya'da bir araştırma var. Hemen son dakikalarda Ver. onu verelim. Son dakika araştırmaları bunlar sevgili dinleyiciler. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. sıcak. Av yes, yes, yes. Avustralya'da biliyorsun galiba şu anda. Galiba ben şeye başlayacağım ya. Seyyar'a geçiyorum nokta. Seyyar mikrofon mu? Hayır, ha, olur ya. Hakikaten radyoculukta seyyar mikrofon. Çok güzel program ismi buldum sana. Fayır. Ne? Seyyar mikrofon? Galiba öyle bir program vardı galiba. <gülüyor> var mıydı? <gülüyor> Hatırlarsan. Olsun ya <gülüyor> sen <gülüyor> içini sen dolduracaksın. Seyyar mikrofon. Ha, olur. İçeriğini, senin yapacağın programla aynı olacağına inanmıyorum ben. Var olan varsa. Var varsa yani, var, yani şey. vardıysa da bile. Varmış da. Avustralya. Avustralya diyen senin. Avustralya. Senin hanımın da Avustralya'da çalışıyordu değil mi Oktay? <gülüyor> Doğru her gün gidip geliyor. Avustralya biliyorsun sıcak havalarla boğuşuyor şu aralar. E çünkü neden? Biz nasıl? Biz de sıcak havayla boğuşuyoruz. Hiç böyle gazetelere geçmiyor. Bugün Avustralya el, gazetelerinde el, el falan, Türkiye'de sıcak havalarla yağmurda yağmıyor, kar yağmıyor diye. Hiç bizim derdimizle uğraşan yok valla. Valla araştırma soğuk üzerine ama. Herhalde hmm. serinlemek için mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar artık araştırma Hocamacılarda sıkılmış mı bilmiyorum. Kilo vermenin en kolay yolunun e, yemek içmek falan filan bunlarla Üşümek alakası mi? değil. Tamamen üşümekle e, en kolay yolu olduğunu söylemişler. Benim o zaman bu aldığım 10 kilonun tamamen doğum kilolarının da alakalı olmadığı. Havalarla ilgili. Havaların ımlı ımlı olmasından kaynaklı. Soğukta titrersen direkt veriyorsun 10 dakika soğukta titre 1 saatlik egzersize eşdeğer. Ama insanları donsuz gezmeye teşvik ediyor. Yani bu yaz ayları değil ama kış aylarında biz şu anda rahatlıkla donsuz değil de yani Hafif bir abiye bir şekilde herkesi sokaklarda görebiliriz. Ben mesela şu anda hemen tişörtümü şöyle omuzlarını aşağı dökeceğim. Bir omuzu hani hanımefendilerin öyle bir şeyi var ya tek omuz açıkta teknolojisi. Ha, tek omuz açıkta diyorsun. Tek o, omuz... Dikkat! Diye, tek omuz açıkta! Diye öyle hemen pozisyon alıyorlar onu mu diyorsun? Valla erkeklerde de tek omuz açıkta teknolojisine geçebiliriz. Güzel olmaz mı? Ne dersiniz? Çok, güzel olmaz mı sevgili çok, dinleyiciler? Çok güzel olur. Çok güzel fikir. Ee, sadece şöyle bir şey var. Ne? Buna bir dikkat etmek lazım. Ee, şeyden. Neyden? Ne? Biri, biri mi geldi? Kapı çaldı. Kapı çaldı. Kapı Oktel çaldı. kapı, kapı çaldı. Kapatalım programı isterseniz. Zaten Ocak'ta da yemeğimiz var. Yemek varsa o zaman tamam ya. O zaman kapatalım. Sürecimizin programı. burada sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın bambaşka bir şekilde... Ee, sizlere ve iadelerle birlikte olacağını ee, umuyorum yarın. İnşallah görevi iadesi çünkü davayı açtı. Öğleden sonra belli olur Ege'nin davası. İnşallah e, hayırlısı diyelim. Hayır konusunu da e, Cuma günü ayrıca işleyeceğimizi. Hangi konular var Cuma <gülüyor> günü? Kıyas, rıza ve hayır konularını Cuma günü Oktay hocamızla beraber inşallah inceleme fırsatına sahip olacağız. Çok teşekkür evet, ederiz. Evet bugünü pro programımızın burada sonuna geldik. Neyle kapatalım Oktay? James Arthur mu istersin? Optimus Prime ya ha transformus'taki şey onu da söyleyelim ben de parça parantez adı istiyorsun. Parantesi şey olmasın Zeynep O da ne istiyorsan bu saati senle kapatacağım. Bir daha çoktan seçmeli şansımı denemek istiyorum. Yok çoktan seçmeli dendi sen ne istiyorsan onu çalacağım. Parça Aha, böyle hazır bekliyor şu anda. Çabuk söyle. Şu an, ne ne var önünde? Hemen şimdi Sen ne istiyorsan o olacak. Şey sen ne istiyorsan o. Tamam ne hadi o mi? zaman eee Queen'le veda edelim hadi ya. Güzel bir Freddie Mercury'yi analım. ne istersin bu sonra... Bu wants to live forever ister misin? Hadi tamam güzel. Al sana bu wants to Hadi live forever. Hadi onlara veda edelim. Rakyanoğlu olsun günü. Hepsi güzelmişler. Hoşçakalın.